Leil suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 21 ayettir. Leil gece anlamına gelir. Sure geceye yeminle başladığı için bu atla anılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim. Walleil ıda yuşa. Wannahari ıda tejlla in kumleşette bu karanlığı ile ortalığı örttüğü zaman geceye açılıp aydınlandığı zaman gündüze erkeği ve dişi yaratana andolsun ki sizin çalışmanız gerçekten çeşit çeşittir fakat kim Allah için verir, kötülükten sakınır ve en güzel söz olan tevhidi tasdik ederse, biz onu en kolay yola iletip başarılı kılacağız. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَا وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَا فَسَنُ يَسْسِرُهُ لِلْعُسْرَا وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ اِذَا تَرَدَّا Ama kim de cimrilik eder, kendini zengin görüp müstagni sayar ve en güzel söz olan tevhidi yalanlarsa... Biz de onu en zor yola sürükleyeceğiz. O cehenneme yuvarlandığı zaman, malı kendisine hiçbir yarar sağlamaz. <gülüyor> Doğru yolu göstermek ancak bize aittir. Dünyada, ahirette yalnız bizimdir. فَاَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَضَّا لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى اَلَّذ۪ي كَذَّبَ İşte ben sizi alev saçan bir ateşe karşı uyardım. Oraya ancak yalanlayıp yüz çeviren en azgın kimse girecektir. Kötülükten temizlenmek için malını Allah yolunda veren en müttaki kimse ise ondan uzak tutulacaktır. Ve onun üzerinde hiç kimsenin karşılık verilecek bir nimeti yoktur. İllabetiğâ evcehi rabbihil a'lâ O verdiğini bir iyiliğe karşılık olarak değil, sadece yüce Rabbinin rızasını kazanmak için verir. Ve lesavfe yerda O yakında mutlaka sevabının mükafatını alınca hoşnut olacaktır.